Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy.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 Merhabalar Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Öncelikle 8 Mart'ta bu yılın en sevdiğimiz gününde tüm kadınların, tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar gününü 8 Mart'ını kutluyorum. Tabii ki biz de her senedir yaptığımız gibi Açık Mimarlık'ta bu haftanın programında, her sene Mart ayının ilk programında da yaptığımız gibi mimarlıkta kadınlar ve feminist mimarlık tartışmalarına malumunuz uzun süredir de gündemde, özellikle Me Too hareketi üzerinden de tartışılan, özellikle cinsel istismar ve taciz vakaları üzerinden de kadınların bir araya gelerek gazetecilerle birlikte paylaştığı ve özellikle sanat dünyasında da bu taciz olaylarının yaygınlaşmasıyla birlikte çokça konuşulan bu mesele üzerinden yeni feminizmler geçtiğimiz yıl yine tekrar başlayan Women's March Kadın Yürüyüşleri Avrupa'da ve Amerika'da gerçekleşen etkinlikler üzerinden de hazır konular sıcakken tekrar bir hatırlayarak tekrar tartışmaya açmayı da açmaya da niyetliyim diyeyim. Aynı zamanda sadece Mart ayında sadece 8 Mart haftasında da konuştuğumuz bir konu olarak sınırlı kalmayan bu konuyla ilgili özellikle sevgili Evron üzerinde kulaklarını çınlatmak isterim. Kendisiyle birlikte birkaç serilik hatta eş programcılar Özlem Ünsal'la da birlikte gerçekleştirdiğimiz bir mimarlıkta kadınlar seri programı yapmıştık. Burada kent mücadelesinde, kent hareketinde kadınları konuştuk. Çeşitli kadın mimar profillerini dahil ettik. Özellikle Seda Kayım'ın sevgili Seda'nın da kulaklarını şurada çınlatmak isterim. Programın ilerleyen dakikalarında da tekrar bahsedeceğim. Özellikle kadın mimarların neden meslekte bu Uyarlaştıkları ile ilgili, bununla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar üzerinden tartıştığımız bir program olmuştu. Konuyu çeşitli meseleler üzerinden tartışmıştık. Bunu bir iki yıl boyunca aralıklı programlar olarak gündeme getirdik, tematik bir programlar olarak. Hatta bu programında bir sekiz mart programına öte de bu programlar serisinin bir başka programı olarak da görmenizi dilerim. Merak eden neler konuştular, hangi, hangi mimarlar, hangi şehir plancıları, gazeteciler konuk oldu diye merak edenler için de açıkradyo.com.tr programı Programlar, açık Mimarlık Sekmesi üzerinden kayıt arşivinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde kısa program bilgileriyle birlikte de açıkmimarlık.blogspot.com adresi üzerinden mimarlıkta kadınlar, kadın mimarlar, kadın mimarlık ve şehir plancıları, kent hareketinde, kent mücadelesinde kadınlarla ilgili olan programlarımıza da diğer tüm programlarımız gibi ulaşabilirsiniz. Özellikle 8 Mart üzerinden de tekrar ko konuşmaya, tartışmaya açtığımız feminist mimarlıklar ve mimarlıkta kadınlar meselesi benim de şahsızlıkla olarak ve aynı zamanda akademik olarak da ilgilendiğim, bizzat üzerine çalıştığım konulardan da bir tanesi. Bu programla birlikte de biraz bahsetmek istiyorum bu mimarlıkta Kadınlar gündeminden. Belki açık mimarlık dinleyicileri aşinadır, belki medyada görmüşsünüzdür. Özellikle son zamanlarda, son yıllarda diyeyim, bu konu mimarlık dünyasında da çok konuşulmaya başlandı. Keza hem kadın mimarları üzerinden çeşitli ilginç örgütlenmeler, ilginç yeni mimarlık yapma biçimleri görüyoruz. Bu konuyla ilgili çeşitli konferanslar görüyoruz. KTH ve Stockholm Mimarlık Okulu'nun da bu noktada kulakların çınlatmak isterim. Onlara hem aynı zamanda feminist mimarlık üzerine konferanslar gerçekleştirmeler gerçekleştirmekteler, hem de aynı zamanda ilginç feminist pedagojileri uygulamaya koydukları deneysel eğitim sistemleri uygulamaktalar. Çok sevdiğim ve takipte olduğum bir grup kadın araştırmacının özellikle başında olduğu Stokholm'deki Mimarlık Okulu, hatta her dönemin feminist Mimarlık stüdyosunun sonunda da öğrencilerle birlikte yapmış oldukları etkinlikleri de Field Journal 7 numaralı özellikle feminist mimarlığa tematik olarak adanmış bu sayıda da ilginç bir de dosya konusuyla katkıda bulunmuşlardı. İlgilenen dinleyicilerimiz de programın ertesinde buna ulaşabilirler. Feminist pedagojiler ilginç bir mesele bir yandan dünyada. Avrupa'da ve Amerika'da başta olmak üzere çeşitli yerlerde uygulanan çeşitli konferanslarda da konuya yatırılan da bir mesele. Bununla ilgili benim çok uzun zamandır heyecanla beklediğim de bir kitap yayınlandı. Özellikle bunun da şu noktada kulaklarını çınlatmak isterim. Feminist Futures of Spatial Practice, Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies and Projections isimli bu kitap şöyle çevirebilirim. Mekansal Pratiğin Feminist Gelecekleri, Materyalizmler, Aktivizmler, Diyaloglar, Pedagojiler ve Projeksiyonlar isimli beş editörün. ...değerlemesiyle ve çeşitli davetli yazarlarında katkı koydukları bu kitapta... ...özellikle bu meseleyle de ilgili çok çeşitli konulara değinen ilginç makaleler oluyor. Ben uzun bir sürü aylar boyunca kitaptan, kitabın peşinden koştuktan sonra nihayet geçtiğimiz hafta kavuştum. Çok mutluyum. Bunun yanı sıra konuyla ilgili de çok ilginç çeşitli farklı yayınlar yapılmaya devam ediyor. Bu az önce bahsettiğim Feminist Futures of Spatial Practice... AADR Publishing, AADR 4 harften oluşan yayın tarafından yayınlandı. Masanın üzerinde yine onların geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayınladıkları ve yine aylarca yolunu gözledim ve sonunda geçtiğimiz hafta kavuşabildiğim bir başka kitabı duruyor. Feminist Design Power Tool, Helena Frishon'un yine özellikle feminist mimarlık ya da feminist şehircilikle ilgilenen dinleyicilerimizin de kesinlikle ismine aşina olduklarına inandığım bir başka ismin yeni bir kitabı çıktı. Şöyle çevirebilirim. How to Make yourself a Feminist Design Power Tool'u. Kendinizi nasıl bir feminist tasarım güç aracına çevirebilirsiniz isimli Bu ufacık bir el kitabı diye nitelendirebilirim. Boyutları da bir el büyüklüğünde olan bir kitapta. Özellikle yazarı Helena Frişo bizi mimarlığı bildiğimiz anlamdaki dogmatik statikoyu büyük majör figürleri yücelten, onları anlatılarına konu eden, tarihte konu eden, bugün de onları konuşmamıza ya da onları konu etmemize ya da onları görünür kılıp var etmemize sağlayan özellikle bu dogmatik statikoyu nasıl yollarla... Düelloya davet edebiliriz ya da nasıl yollarla onun kendi araçlarını kendisine karşı kullanabiliriz üzerine yine feminist diye nitelendirebileceğim hafif de mizahi biraz da okuyucuyu burada da dinleyici provoke edici bir dille anlatmakta olduğu bu 100 sayfalık ufacık kitap da çok ilginç ve bir o kadar da eğlenceli izleyici yeni mimarlık yapma yolları üzerine düşünmeye davet eden de çok keyifli bir kitap. Bu olan gündemden de hazır bahsetmeye başlamışken de neden son zamanlarda bunlarla ilgili çok fazla yayınlar yapılıyor, çok fazla konferanslar görmeye başladık. Women's March ve yine geçtiğimiz yıl 2017'nin 8 Mart'a adadığımız programında yine evren üzerine New York'a telefonla bağlanmıştık ve onunla Women's March izlenimleri üzerinden nasıl yeni proaktif eylem biçimleri ortaya konabilir, bunun üzerinden nasıl yeni mimarlık yapma biçimleri kullanılabilir, Bunlar açları ne olabilir gibi soruları tartışmaya açmıştık. Yapılı çevreyi mimarla dair algımızı nasıl feminist bir bakış açısından tekrar gözden geçirebiliriz üzerine konuşmuştuk. Az önce de söylediğim gibi bunların hepsine tüm geçmiş program kayıtlarımız gibi açıkradyo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte de tüm bu konunun gündem olmasının... Bir başka yansımasında özellikle feminizm meselesinin popüler kültüre yansımasını örneğin The Handmaid's Tale gibi TV dizilerinin kazandığı popülerlikler üzerinden görebiliyoruz. Me Too kampanyasının sosyal medya üzerindeki yankısı ve bunun üzerinden tüm kamusal figürlerin popüler kültür figürlerinin olduğu gibi... Gündelik yaşamlarında da insanların kendi yaşadıkları ayrımcılık ya da taciz ya da istismar meselelerini özellikle sosyal medya üzerinden duyurduklarını ya da gazetecilerle ya da başka yazarlarla hikayelerini paylaştıklarını görüyoruz. Tüm bu meselenin aslında bir başka dayanışma ve direniş alanına yansımasına tanık olmaya başladık. Tüm bunlarla birlikte yine çok heyecan verici bir başka gelişme Merriam-Webster. Sözlük elincisi Merriam-Webster her sene olduğu gibi 2017 yılının da kelimesini duyurdu ve bu kelimeyi Feminizm olarak duyurmuştu. Merriam Webster sözlüğü üzerinden de feminizm kelimesinin en çok aranan kelime olduğunu ve 2016'dan sonra yüzde yetmişlik bir artış kaydettiğinden bahsetmişlerdi. Bütün bunları tüm bu popüler kültüre yansımakta olan ve daha çok insan tarafından konuşulmakta olan feminizm meselesinde bir başka yansıması ve geniş kitlelerce bir başka türlü Zemine, zemin hazırladığına da yorabiliriz diye ben düşünmekteyim. Bunun yanı sıra haberlerde, programlarda yayınlarda çok farklı şekillerde feminizm tartışmalarının vuku bulduğunu görüyoruz. Yine başka türlü popüler kültür, milyonların izlediği popüler etkinliklerden, altın kilo ödüllerinden, Oscar törenlerine birçok yerde bunun yine konu edildiğini görüyoruz. Örneğin şu ilginç gelmişti. Bana 75. Altın Küre Ödülleri Seremonisi'ne geçtiğimiz aylarda, haftalarda gerçekleşmişti. Katılımcılarına Oprah Winfrey tüm bu feminizm tartışmalarını ya da yeni proaktif feminist aktivizmler tartışmalarını New Day on the Horizon ufukta yeni bir gün görüyorum diye açıklamıştı. Ve bunun milyonlarca kişi tarafından izlenip paylaşılması ve tekrar tartışılıyor olması da en azından mimarlıkta, şehircilikte, yapılı çevre içinde insanların yaşadıklarını, deneyimlerini ya da üret ...konu eden mekansal pratiklerde de yeni tür mimarlıkların, yeni tür feminist mimarlıkların tartışılmasının elzemliğini ya da bunun zemininin tekrardan oluşturulması gerektiğini ortaya koyuyor. Söylediğim gibi bununla ilgili çok ilginç işler yapan pek çok oluşum var. Özellikle son zamanlarda bunların tekrar çok fazla konuşulmaya başladığını görüyoruz. Kimi çeşitli kampanyalarla, etkinliklerle ya da projelerle tüm bu imtiyazlar meselesinin ya da feminist mimarlık biçimlerinin tekrar tartışıldığını görüyoruz. Birkaçının ismini anmak gerekirse, Parlor örneğin Avustralyalı yine evrenin kulaklarını çok çıçınlattığımız çok benim de yakından takip ettiğim bir gruptur. Parlour'un ilginç çalışmaları var. Architects, Architecture Lobby, Negotiating Women, Design for Equality, Chicago Women in Architecture, Boston Society of Architects, Women in Design gibi pek çok ilginç grubun pek çok bu konuyla ilgili ilginç projeler yaptıklarını görüyoruz. Fatale gibi yine Stockholm merkezli bir grubun feminist pedagojiler üzerine ilginç deneysel çalışmalar yaptığını görüyoruz. Tüm bunları heyecanla ve sevinçle, mutlulukla izlediğimi, yakından takip ettiğim de söylemediğim. Türkiye'de de umarım bununla ilgili Türkiye'de malumunuz çokça özellikle imtiyaz meselesiyle, görünürlük meselesiyle ilgili yapılı çevre ve kamusal olan meselesiyle ilgili çok ilginç kimi olanaklar ve kimi Taktiklerin ve araçların sağlanabileceği Bir ülkede bir yerde Özellikle içinden geçtiğimiz bu günlerde Bunun mimarlık ya da mekansal Pratikler daha geniş olarak ele almak Gerekirse neye doğru gideceğini Merakla beklemekteyim Kısa bir parça arası verelim sonra bu konuyla ilgili konuşmaya devam edelim Hazır 8 Mart'ı kutlamaktayken Şiirmek'den Can't Stop Fighting isimli parçayı çalmak istiyorum Ciudad Juarez bölgesindeki Faili meçhul kadın cinayetlerine itanda bulunarak onlardan ilham alınarak yazılmış olan bir parça dinleyelim sonra devam ederiz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 Mimarlı dinlemektesiniz. Şiir Meg'den Can't Stop Fighting. Kendimi kavga etmekten, mücadele etmekten alamıyorum isimli parçayı dinledik. Hazır Mart'ın 8'i iken günlerden Dünya Yemekçi Kadınlar günü iken biz de açık mimarlıkta çokça mimarlıkta kadınlar ve feminist ka mimarlık yapma biçimleri feminist mekansal pratikler meselelerini hem de bir seri program üzerinden de konuşmuşken bugün gün bugündür diyerek de bugün de konuya adamak istedim ve bu konuyla ilgili de konuşmak istedim. Program Programın ilk bölümünde hem çeşitli popüler kültüre mal olan etkinlikler milyonlarca kişi tarafından izlenen paylaşılan etkinliklerde ya da sosyal medya üzerinden feminizm meselesinin yaygınlaştığını, daha farklı biçimlerde tartışıldığını ya da Women's March gibi proaktif eylem biçimlerinin yaygınlaştığından bahsetmiştim ve mimarlıkta da hatta Jane Randall geçtiğimiz haftalarda The Architectural Review'da yayınlanan nefis bir makalesinde bu konuya atıfta bulunarak acaba dördüncü dalga bir feminizm genç tasarımcılar arasında yaygınlaşıyorum böyle bir şeyin var olduğundan söz edebilir miyiz diye bir makalede atıfta bulunmuştu bu meseleye. Ben de bununla birlikte programın ilk yarısında çeşitli yeni feminist mimarlık yapma biçimlerine doğru yönelme ihtimallerinden bunun zemininden ve bununla ilgili ilginç projeler ürettiklerine inandığım ilginç pedagojiler uygulayan projeler yapan, ilginç kampanyalar yapan çeşitli dünyadaki grupların isimlerini anmıştım. Bununla birlikte de çeşitli araştırmalar yapılmakta. Yine biz de burada açık mimarlıkta bu mimarlıkta kadın araştırmalarının kimi zaman kulaklarını çınlattığımız oldu. Kısaca tekrar üzerinden geçmek isterim. Örneğin yaz aylarında bilmeyen dinleyicilerimiz için tekrar bir üzerinden geçmekte fayda var. da Amerikalı Mimarlar Enstitüsü'nü protesto eden bir grup kadın mimar bir mektup yayınlamıştı geçtiğimiz aylarda. Orlando'da düzenlenen 2017 yılı Ulusal Kongresi'ni hedef almıştı ...bu mektup Amerikalı Mimarların Enstitüsü'nü... ...ve geçtiğimiz yıl Prisker kazanan Alejandro Arevena... ...Michael Murphy, Francis Keir... O da Serpent'in pavyonunu yapan yıldız mimarlardan biri. NASA'dan çeşitli araştırmacıların da konuşmacı olarak katıldığı bu üç günlük kongrede mektup tek bir kadın konuşmacının dahi yer almayışını kınamaktaydı. Tüm ABD'nin seçim sonrası hak mücadeleleri ortamında çeşitliliği, eşitliği ve katılımı destekleme çağrıları yayınlayan, çeşitliliği teşvik etmek üzere bir milyon dolarlık proje bütçesi ayıran AYA'ya niçin değişimi yalnızca sözde bırakıyorsunuz fakat kendiniz değişmiyorsunuz diye soran bir mektuptu bu ve AYA'nın Amerikalı Mimarlar Enstitüsü'nün mimarlıkta çeşitlilik ilkesini yansıtacak biçimde ulusal kongresinde kadın konuşmacılara yer vermesini talep eden bir mektuptu. Mektup işe yaradı ki Amerikalı Mimarlar Enstitüsü kongrenin başlamasını ramakkala programına değişimi sezmek başlıklı ve kadın konuşmacılarında yer aldığı bir oturum eklediğini duyurdu. Tabii bunu da Türkiye'de yine bizim programda da sıklıkla dillendirdiğimiz dinlendir bir biçimde rastlamak mümkün. Özellikle çeşitli jürilerde mimarlık yarışmalarında ödülleri ya da konferanslarda özellikle kadın mimarları ya da çeşitliliği yansıtacak, çok sesliliği yansıtacak biçimde Farklı, farklı dışa vurumlara, farklı arayışlara, farklı etnik kökenlere, farklı cinsiyetlere sahip mimarlarını yazık ki göremiyoruz ve yine bu da mimarlığın aslında ne yazık ki çoğu yaratıcı disiplin gibi çok imtiyazlı belli bir kitlenin elinde olduğunu ya da en azından bunun görünür kılındığını ya da mevcut güç dengeleri ve güç ağları içinde bunun konu edindiğini söylüyordu. Programın yine ilk yarısında bahsettiğim gibi masanın üzerinde duran Helena Frishon'un kendini nasıl bir feminist tasarım güç aracını çevirirsiniz isimli kitapta da özellikle de buna da çok atıfta bulunan ve özellikle de tüm makro ve mikro seviyelerdeki güç ağlarındaki susturulmuş ya da görünmez kılınmaya çalışan patriyarkal ve kapitalist toplumlardaki tüm aslında dışarı doğru itilen ve görülmez kılınmaya çalışan tüm bu Kişilerin, bireylerin, mücadelelerin ve ortamların var edilmesinin ve bu diğer mekanlar olarak adlandırılabileceğimiz yapının da aslında tekrar konu edilmesinin aciliyetinden ve bunun yollarından da bahseden de bir kitaptı. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığından bahsetmiştim. Tekrar bir kısmın üzerinden geçmekte fayda var. Açık mimarlıkta da yine bizim konuştuğumuz meseleler. The Architecture Review örneğin son sayısını mimarlıkta kadınlara ayırmıştı. Her sene mimarlıkta kadınlar araştırması yapmakta. 6 kıtadan 5 kıtadan çok çeşitli kariyerlerinin başında stajyer olan eğitimci olan, öğrenci olan ya da yönetici olan çok çeşitli kariyerlerinin alanlarındaki yollarındaki kadınların katıldığı kimi anket sonuçlarını düzenli olarak yayımlamaktalar. Mimarlıkta kadınları araştırmasında sorulan sorulardan bir tanesi, mimarlık ortamının ve inşaat sektörünün kadın mimarı rolünü tamamen tanıdığını söyleyebilir miyiz? Bu soruya verilen yanıtların yüzde 67'si hayır. Stajyer, yardımcı mimardan, kurucu orta, kariyerlerinin farklı evrelerinde farklı kadınlar katılıyor ve bu kadınlara göre kariyerlerinin başındaki erkek ve kadın mimarlar arasındaki yüzde onluk ücret eşitsizliği, kurucu ortaklarda yüzde 58'lik bir farka tırmanıyor. Burada sorulan bir başka soru da, geçtiğimiz yıl içinde profesyonel hayatınızda cinsiyetinizden ötürü istismara uğradınız mı diye bir soru. Kadınların Kıtalara göre değişkenlik gösteriyor bu yanıtlar yüzde 42-52 arasında oranlar da evet derken yanıtları erkek katılımcılarda bu aran yüzde 5-10 arasında. Birleşik Kr Krallık mimarlar Enstitüsü yine aynı şekilde Seda Kayım'la birlikte yaptığımız programda için çınlattığımız araştırmayı tekrar burada dillendirmek isterim. Kadınlar neden mimarlığı bırakıyor araştırması var. Bu araştırmaya göre mimarlık okullarında eğitim görenlerin yüzde otuz sekizini oluşturan kadınlar profesyonel hayata atılanların yalnızca yüzde on sekizini oruçturuyormuş. Bizde durumun benzer yansımaları olduğundan bahsetmiştim yine bizde bir araştırma yapılmıştı mimarlı odasının 2014 yılındaki raporundan yine Seda Kayın'ın yaptığımız programda bahsetmiştim öğrencilerin yüzde 57'sini oluşturan ve odaya kaydolan mimarların yüzde 53'ünü oluşturan kadınlarla bu tablo ilk bakışta daha iyimser görünüyor. Fakat büro tescil belgesi alan kadınların oranı yüzde otuzda kalıyor. Yani kadın mimarların dikkat çekici bir çoğunluğu mesleki hayatlarında işveren idareci konumuna geçemiyor. Bu meseleyi söylediğim gibi geçmiş programlarda çokça... Dillendirmiştik tartışmıştık çeşitli konuklarla birlikte de tartışmıştık tartışmaya da devam edelim ben bu araştırma sonuçlarından bahsederek ilerleyen programlara da bir referans vermiş olayım bu özellikle literatürde leaky pipeline akıtan boru hattı metafori ile adlandırılıyor neden kadınlar kariyerlerinin ilerleyen evrelerinde daha az görülüyorlar tabii ki yapıl çevreye doğrudan müdahale eden bir disiplin olan mimarlıkta da bu durum Türkiye'de de geçerli olmaya devam etmekte. Türkiye'de ya da dünyada mimarlık sahnesine baktığımızda büro işletenlerin, işverenlerin, jüri üyelerinin, konuşmacıların, kişilerin tamamına yakın erkeklerden oluşan, erkeklerin konuştuğu, inşa ettiği, karar verdiği, dünya havaline koşut, dahası bu durumun kanık sandığı ve sürdürüldüğü bir topluluk tablosu ortaya çıkıyor. Programın ilk yarısında bahsettiğim gibi dünyada ve çokta da özellikle women's march ile bu proaktif yeni aktivizm biçimleri ile birlikte postkolonyal ortamda özellikle black lives matter siyah hareketiyle siyah hak mücadelesi hareketiyle ve LGBT hareketiyle dirsek temasında olan yapılı çevreye ve daha önceki daha önceki anlatıların göz ardı ettiği, patriarkal toplumun kendi tarih yazımını göz ardı etmekte olduğu diğer mekanların ya da çeşitli baskı mekanlarının, konu edilmeyen mekanların farklı mimarlık yapma biçimleriyle ön plana çıktığı ilginç grupların, ilginç projelerinden bahsetmiştim. Bunları ilerleyen programlarda daha detaylı olarak incelemek isterim. Şimdiden bir girizgah yapıp belki programdan sonra ilgili dinleyicilerimizin internet üzerinden ya da kütüphanelerde ar aramalarına yapıp da, ...çeşitli jurnallerde de söylediğim gibi Field'ın yedi numaralı sayısı bunun için ilginç bir kaynak, ilginç makallerin olduğu bir kaynak. Çeşitli araştırmaları yapabilirler. Biz de ilerleyen programlarda konuşmaya devam edelim. Süremizin sonuna gelirken, hazır bu konuya da bir giriş yapmışken, ilerleyen günlerde ve bugünle birlikte... Konuyla birlikte ilgilenen dinleyicilerimizde katılabileceği birkaç etkinliğin de kulaklarını çınlatmak isterim. Bunlardan bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından. Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs İbrahim Bodur Auditorium'unda gerçekleşecek olan Women in Built Environment yapılı çevrede kadınlar diye çevirebilirim. 2018 etkinliği bu etkinlik... Yapı sektöründeki iş dünyasındaki lider kadınları ve bu sektörlere atılmak üzere eğitim alan öğrencileri buluşturma niyeti taşıyor. Özellikle inşaat mühendisleri ve mimarlık öğrencilerine hitap eden bir kariyer günleri etkinliği olarak bahsedebiliriz. Çeşitli paneller, konuşmalar, seminerlerle birlikte destek verici ve eğitici bir gün olarak etkinlik kendisini adlandırıyor. Bugün de... 10 Mart tarihinde gerçekleşecek ve çeşitli konuşmacıların katılımı ile gerçekleşecek. Bunu da duyurmuş olalım. Bir başkası yine 8 ve 9 Mart tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşiyor. Üniversite ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programı yine çeşitli kadın mimarların ya da çeşitli şehir plancılarının katılımları ve konuşmalarıyla gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi feminizm hakkında ne düşünüyor kısa film gösterimde olacakmış ben de merak ettim. Ertesi günde film gösterimleriyle bu oturum devam edecek. Bir başka etkinlik yine Balat ve çevresinde cins adımları takip etmişsiniz. Eğer takipte de değilseniz takip etmenizi öneririm. Toplumsal cinsiyet ve hafıza yürüyüşleri gerçekleştiren bir topluluk Balat'ta 16 Mart Cuma günü Balat ve çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen Kadın Yazısı isimli oturumlar kapsamında gerçekleşecek bu cins adımlar yürüyüşü de 9 Mart 18 Mart arasındaki sürede de çeşitli mekanlarda İstanbul'da gerçekleşecek bu kadın yyanısı etkinliği tüm bunların yanı sıra da 18 Mart'a kadar çeşitli mekanlarda bu konuşmaların yanı sıra paneller okumalar edebiyat ve fantazi okumaları toplumsal cinsiyet üzerine söyleşilerde çeşitli konuklarla devam edecek İstanbul'da çeşitli mekanlarda söylediğim gibi Bunun yanı sıra farklı etkinlikleri de özellikle açık dergiden takip edebilirsiniz bazılarını kulaklarını çınlatmak istemiştim Önümüzdeki program larda da bu konuyu konuşmaya devam edelim diyelim. 8 Mart vesilesiyle özellikle bu konudan bahsetmek istemiştim. Fakat anlatılacak çok fazla, daha konu var, çok fazla sıcak gündem maddesi var. Umarım bununla ilgili daha pek çok proje, oluşum, girişim, inisiyatif görmeye devam ederiz özellikle de Türkiye'de diyerek programın sonuna geldik. Tekrar tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Hepinizin çok güzel, çok keyifli ve mücadele dolu bir gün olsun dilekleriyle sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Teknik masada Ömer Şahin ile birlikteydik. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın. Açık mimarlı. <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm.